والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقلة من لساني يفقه قملي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahi la yadurru ma'asmihi şeyhun fil arzi velâ fissamâ ve huve s-semî'ul-alîm. Bizlere Ramazan bayramı, kurban bayramı gibi iki önemli bayramı bahşeden Yüce mevlamıza şükürler olsun bizlere kurban kesme ibadetiyle kendisine yakınlaşmayı veren Yüce Rabbimize bu senalar olsun. Bizlere daha nice nice nimetler yanında, kendisi için kurban edeceğimiz hayvanları nimet olarak veren ve bu şekilde eşref mahlukat olan insanı onurlandıran, ona kıymet veren, yaratmış olduğu vesair mahlukatı insan denen bu varlığa hizmetkar kılan Yüce Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Değerli Müminler, her milletin bayram ettiği bir takım günler vardır. İslam gelmeden önce Mekke'de ve Medine'de yaşayan halk kendilerine göre bir takım bayram günleri, sevindikleri, oynadıkları bir takım milli günleri vardı. İslam gelince ve özellikle Mekke'den Medine'ye hicret edildikten sonra orada kurulan İslam Devleti insanlar, Müslümanlar arasında bir dini bayram gerekliliği hissettiriyordu. Orada var olan dini, milli İnsanların önceki inançlarına göre var olan bir takım bayramlarının yerine Yüce Rabbimiz Ramazan ayı sonunda Ramazan bayramını hediye etti. Zilhicce'nin 10. günü olan bugün de Kurban bayramı gününü Müslümanlara hediye etti. Değerli kardeşlerim, kurban ibadeti ne demek? Kurban ne demek? Bunlarla ilgili inşallah konuşacağız. Kurban, yakınlık demek. Allah'a yakın olmak, O'nun rızası nail olmak, O'na itaat etmek, onun rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü amel, söylenen her türlü söz, ibadettir, kurbandır. Kurbanın manası bu. Peki, fıkhi manada manası ne? Belirli günlerde, belirli günlerde, yani zilhiccenin onuncu, on 12 yani bayramın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde Allah'ın Resulü'nün kurban olarak bize kesmemize cevaz verdiği hayvanları Yine şer'i usuller ile boğazlamak, Allah'a kurbiyet niyetiyle, ona yakınlık niyetiyle boğazlamak ve bu şekilde Allah'ın rızasını kazanmayı umduğumuz bir ibadettir. Bu ibadet, kurban ibadeti çok eski yıllarda da vardı. Hristiyanlıkta, Yahudilikte, vardı. Bununla ilgili Hz. Adem Adem zamanında ilk insan Hz. Adem atamız zamanında onun oğullarının Allah'a kurban takdim ettikleri Kur'an'da bize anlatılıyor. O takdim edilen kurbanlardan birinin kurbanı kabul edilmiş dini diğerinin kurbanı reddedilmişti. Demek ki kurbanlar, niyetler salih olmazsa, Allah rızası olmaz ise reddedilebilir. Allah adına kesilmezse reddedilir. Allah rızası için kesilmezse reddedilir. Müminler olarak bizler kurbanı et yemek için falan değil, ya falanca da kurban kesmedi demesinler diye değil, Allah'a kurbiyet manasında ibadet manasında anlayarak kesmemiz lazım. Et yemek için değil. Falanca da kesmedi demesinler diye değil, Allah rızası için kesmemiz lazım. Besmeleyi ile kesmemiz lazım ve belli günlerde kesmemiz lazım. Bayram namazından itibaren kurban üçüncü günü, bayramın üçüncü günü akşamına kadar kesilebilir. İmam Şafi'ye göre dördüncü günü de kesilebilir. Bu günlerde kesmek lazım. Şimdi hocamız dedi ki bazı insanlar var. Arefe günü kurban kesiyorlar dedi. Bana soru geldi bu şekilde. arafe günü kesilen kurban sadece ve sadece eğer insan bunun kurban niyetine kesiyorsa bu sıradan bir amel olur. Kurban olmaz. E Allah rızası için kestim. Etini de fakirlere dağıttım komple. Dersen, bu ibadettir. Ancak bilmiş olduğumuz kurban manasında etinden de yediğimiz kurban manasında bir kurban Arife günü kesilmez. Günü vardır. Arife günü Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Kurbanın kesildiği günler ise Zilhicce'nin onuncu, onbirinci. 12. günleri, yani bayramın 1. 2. 3. günleridir, değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz hepimizin okuduğu Kevser suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurban kesmesini emrediyor. <Sessizlik> Muhakkak ki bir sana kevseri verdik. فَصَلَّ ve وَالْحَارُ Öyleyse Rabbin için namaz kıl, Rabbin için kurban kes. Rabbin için kurban kes. Kurban kesme olayında önceden bir takım yanlış inançlar meydana gelmiş idi. Her ne kadar bizim Kardeşlerimiz durumunda olan Adem Aleyhisselam'ın oğulları kurbanı Allah için takdim etmişlerse de sonradan gelen insanlar bunu unutmuşlar. Bazıları yüksek şahsiyette bir kişi için kesmiş, onun adına kesmiş. Bazıları bir put için kesmiş bazıları uğursuzlukları def etmek için kesmiş ve bu inançlar hala da var. Hatta öyle inançlar var ki bugün hala hala yapılıyor. Az da olsa Hindistan'da bekar kızlardan seçmek üzere bir İnsanı, bir kız evladını boğazlıyorlar kurban niyetine. Daha sonra onu e, yakıyorlar. Bazen de kurban niyetine onu canlı canlı yakıyorlar. Bunu da o batıl inançları için yapıyorlar. Uğursuzlukları def etmek İddia etmiş oldukları ilahlarını razı etmek, kendi batıl ilahlarını razı etmek için yapıyorlar. Bugün de mesela ülkemizde bunun görünen e, örneği nelerdir? Mesela satanistler var. Bunlar da kurban kesiyor. Şeytana tapanlar. Şeytanı razı etmek için kurban kesiyorlar. Ama bunların kestikleri kurban, daha çok kedi vesaire oluyor. Bazen de eğer insan kesebilirseler bu onlar için çok kutsal oluyor. İnsan. Böyle sapık yanlışa gitmiş inançlar var. Tarihte bu hep olmuş. Rabbimize şükürler olsun ki biz İslam ümmeti olarak doğruları Biliyoruz. Elimizde bize doğruları gösteren Kur'an duruyor. Peygamberimizin sünneti duruyor. Biz bir takım sapkınlıkların şeytandan olduğunu, Kur'an'a ters olduğunu, Allah'ın emirlerine ters olduğunu bilen bir ümmetiz. Kur'an'ı bırakmadıkça, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ayrılmadıkça bu böyle devam edecek. O yüzden Yüce Rabbimiz insanların kurban konusunda yanlışlara düşeceklerini bildiğinden dolayı kurban ibadetini kendisi için yapılması gereken bir ibadet olarak vasfetmiş, ve bunu bu şekilde peygamberine emretmiştir. Kurbanı kesmek farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? diye sorarsanız değerli müminler İmam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh der ki kurban kesmek Gücü yeten, yani asli ihtiyaçları dışında 80.18 gram altını veya altın muadilinde sermayesi parası bulunan her kişiye kurban kesmek gerekir der. Ancak diğer alimler, İmam Şafii, İmam Ahmet, gibi diğer alimler kurban kesmenin vacip değil, sünneti müekked olduğunu ifade etmişlerdir. Bu ihtilafı da bilmekte fayda var değerli kardeşlerim. Bu böyle olduğu için de bir insan zengin olduğu halde kurban kesmemiş olsa onu çok katı sözlerle eleştirmenin onu sen Allah'a isyan ettin paran olduğu halde kurban kesmedin demenin bir lüzumu da yok. Bu bir ibadettir. Bir şükürdür. İmkanı olana vaciptir. Yapmadığı takdirde sanki namazı terk etmiş gibi, sanki cumayı, cemaati, İslam'ı terk etmişçesine adamı eleştirmenin, üzerine gitmenin de bir manası yoktur. Çünkü cumhur ulemanın bu konudaki fetvası bunu bir şekilde engellemektedir. Cumhuru u ülema bu ayetteki Rabbin için kurban kes emrini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme munhasır, ona özel bir emir olduğunu söylemişlerdir. Men vecede saaten felem yudahhi fe la yakrabenne musallana Peygamberimiz diyor ki kim Hali vakti yerinde ise, imkanı var ise, sermayesi var ise kurban kessin. Kesmezse o bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Bu hadis-i şerifte kurban kesmenin önemini bize vurguluyor değerli kardeşlerim. Kurban keserken her şeyden önce Allah'a itaat etme niyetini hazır bulunduracağız. Allah için bir kurbiyet manasında ibadet yaptığımızın birincinde olacağız. Kurbanın birçok faydası var. Hem bizi Allah'a yaklaştırır. Bizim için, çocuklarımız için, hane halkımız için bir şükürdür. Evine et girmeyen kardeşlerimiz Kurban paylarından istifade etmek suretiyle, yılda bir defa da olsa et yemiş olurlar. Birliği, beraberliği, komşuluğu, komşuluk ilişkilerini artırır, samimiyeti artırır. Toplumda sosyal dayanışmayı artırır. Sosyal adaletin sağlanmasına da vesile olur. Bunlar bir takım dünyevi faydalarıdır. Ama esas ahirette bu yapmış olduğumuz itaatın faydasını göreceğiz değerli kardeşlerim. Biraz önce temas etmiş olduğumuz kurban ile ilgili insanların düşmüş olduğu hatalar konusunda ümmeti İslam'ın çok dikkatli olması lazım. Bugün hala bazı türbelere gidip o türbelerde yatanların namına kurban kesenler var. Bunlar yanlış. Kurban sadece Allah için kesilir. Allah'ın ismiyle kesilir. Allah'ın ismi anılmadan bu olmaz. Bu tür yanlışlardan uzak durmamız lazım. Veya diye bir adam mesela geliyor siyasi bir adam, hemen önünde bir kurban kesiliyor. Bunlar yanlış şey yani. Kurban dedik ya Allah için kesilir. Felanca için, pişmanca için kurban kesilmez. Canlı olsun ölü için ölü olsun bir insanın şereflendirmek manasında kurban kesilmez. Ama şöyle olur. Misafirim var. Kalabalık, 50-60 kişi, diyorsun ben bir hayvan keseyim, etinden yemek yaparak onlara ikram edeyim. Bu olur. Ama olmayan şey ne? Senin şerefine bir dana yolunda kesiyoruz. Otobüsün önünde siyasi bir kimlik geliyor. Koskocaman dana getiriyorlar, onun şerefine boğazlıyorlar. Bu olmaz. Bu yanlış. Onun adına, onun şerefine ona bir yakınlık için yani bak biz sana değer veriyoruz işte senin namına kan akıtıyoruz demek ile Allah'ım senin rızan için kurban kurbanda kan akıtıyorum demek arasında ne gibi bir fark var? Fark yok. Ama yanlış biri yanlış biri doğru. Allah için yaparsan doğru, bir şahsı memnun etmek, ona yakınlık duymak, onun gözüne girmek, onun şerefine vesaire kurban kestiğin zaman bu şirk ol. Allah ile onun yaratmış olduğu bir mahluku aynı kefeye koymak manasına gelir ki yanlıştır. Bu tür yanlış davranışlardan uzak durmamız lazım. Ancak yanlış anlaşılmasın, insan misafiri için bir ikram mahiyetinde kurban, kurban değil de hayvan boğazlar, kurban değil hayvan keser boğazlar Allah'ın adıyla etinden takdim etmek için. Yoksa onun şerefini artırmak için kan akıtayım derse bu çok yanlış. Çirki bir durum ortaya çıkar. Değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Len yenan allaha Muha, Sizin kesmiş olduğunuz kurbanların eti Allah'a ulaşmaz. Allah bu etten istifade etmez. Allah'ın bu ete ihtiyacı yok. Bildiğiniz gibi Allah insanlarda var olan eksik sıfatlardan münezzehtir, belidir. Ve lakin, ve kesmiş olduğunuz hayvanın eti de kanı da Allah'a ulaşacak değildir. Allah'ın bundan istifade etmesi söz konusu değil. Velakin yenalehu't takva minkum ancak siz Allah için kurban keserseniz kalbinizdeki bu inanç, bu yakıniyet duygusu, bu kurbiyet duygusu esas olan, esas olarak Allah'a ulaşan şey takva. Takva yani itaat, yani sakınma, yani Allah'a yakınlaşmak için yapılan o amelin, o niyeti kalplerde oluşturduğu o du güzel duygu, o yakınlık duygusu, o ibadet duygusu, o iman, şuuru Allah'a ulaşan kısmıdır bu işin. Öyleyse... Ya Rabbi sana yakınlaşmak için bu hayvanı kurban ediyorum, boğazlıyorum niyetini taşımak lazım. Yoksa kesiyoruz işte. Gelenek olmuş, görünek olmuş. İnsanlar kesiyor, biz de kesiyoruz. Manasında bir ibadet değil bu. Allah'a yakınlık duymak niyetiyle olacak. Ya Rabbi senin rızana kavuşmak için bunu yapıyorum. Ya Rabbi malımdan senin rızana kavuşabilmek için verebiliyorum. Malımdan verebiliyorum. Alın teriyle kazanmış olduğum paradan senin için verebiliyorum. Ve bunun etinden sadece kendim istifade etmeyeceğim. Çoluk çocuk ev halkı yiyecek komşulara pay edilecek, fakirlere, yoksullara pay edilecek, onlar da sevindirilecek. Ya Rabbi ben bu kurbandan işte bütün bu manaları kastediyorum. Bütün bu güzelliklerin hasıl olmasını diliyorum. Hem sana yakınlık olsun, hem çoluk çocuk yesin, içsin, hem kolu komşu bundan istifade etsin. Fakir fukara bundan istifade etsin. Kurban kesemeyenler, evlerine et girmeyen bu kişiler bundan istifade etsinler diye kurbanı kesiyoruz. Aynı zamanda Ya Rabbi bu bir yakınlıktır. Ya Rabbi bu malımdan, canımdan senin yolunda infak edebildiğimi gösteren bir göstergedir. Benden kabul et ya Rabbi. Bunu diyoruz. Bir de kurbanda tevhid ilkesi gerçekleşiyor. İnsanların şirke düşmüş olduğu bir şeydi ya bu kurban. Biz şirke düşmeden sadece Allah adına kurbanı kestiğimiz zaman tevhid ilkesini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Bak biz diğer sapık insanlar gibi değiliz. Biz bu kurbanı senin rızana uygun olarak kesiyoruz. Biz bu kurbanı sadece senin adına kesiyoruz. Hayvanın da bir canı var. Kıymetlidir bu can. Kıymetli bir mühür kıymetli bir cevher. Öyle can almak kolay değil. Çok kıymetli bir mühür, kıymetli bir cevheri bedenden ayırıyorsun. Bunu yaparken de Bismillahi Allahu Ekber diyorsun. Allah'ın adıyla Allah Allah'ın şanı ne yücedir diyorsun bu işlemi yapıyorsun. Burada tevhid gerçekleşiyor. Yani ey Allah'ın, senin iznin olmasaydı, senin emrin olmasaydı, senin bize vermiş olduğun kıymet olmasaydı, senin tevhidi ilken burada gerçekleşmemiş olsaydı, benim bu canı almaya yetkim yoktu. O Yani can mührünü Allah'tan almış olduğumuz bir izin ile bozuyoruz. Allah'tan izin almadıkça Allah'ın adını orada zikretmedikçe o mührü bozmaya hakkımız yok. O yüzden kim ki bile bile can mührünü bozarken Allah'ın adını anmaz ise onun yapmış olduğu iş makbul değildir. Onun kesmiş olduğu hayvan mındardır, eti yenmez. Neden? Bile bile bile Allah'ın ismini zikretmiyor. Allah'ın ismini zikretmek değerli kardeşlerim kur, hani Kurban olsun veya et manasında et yemek için kesmiş olduğumuz bir hayvan olsun. Kasaplarda kesilen hayvanlar, mezbanelerde kesilen hayvanlar. Allah'ın ismi olmadan kesilirse ve bu bile bile terk edilirse bu et mundar olur yenmez. Ava gittin Tetiği çekerken Bismillah diyeceksin. Bile bile terk edersen olmaz. Mındar olur. Ha heyecana geldin unuttun ama niyetin besmele çekmek idi. O anda hemen heyecana geldin tek tetiği çektin. Mındar mıdır? Değildir. Neden? Unuttun. Evet. O yüzden unutma dışında mazeretimiz yok. Kim olursa olsun. Hatta eti kesen Hristiyan dahi olsa, Yahudi dahi olsa Allah'ın adını anmak zorunda. Allah'ın adını anacak. O yüzden Allah'a inanmayan bir insanın kestiği yenmez. Bunlardır. Allah'a inanmıyor, onun kestiği yenmez. Ee, Hristiyan'ın, Yahudi'nin kestiği yenir mi? Yenir. Ama niye? O da Allah'a inanıyor. Bir Hristiyan Allah'a inandığı halde, bir Yahudi Allah'a inandığı halde keserken, hayvanı keserken bilerek adı Allah'ın adını zikretmezse onun kestiği de yenmez. Bir Müslüman da herkese Müslüman ama bilerek yani zikretmiyor Allah'ın adını. Bismillah demiyor. Allah'ın adıyla ben bu mührü bozacağım. Ancak bu yetki bana Allah'ın adını anmam suretiyle verildi. Diyerek o kurbanı, o hayvanı bes efendim, besmeleyle keserse ne ala. Ama kesmezse, besmele çekmeden bile bile bırakarak besmeleyi keserse, o kurban kurban olmaz. Onun eti de yenmez, bındar olur. O yüzden kurbanları kesen kardeşlerimiz bu konuda eğitimli, bilinçli olmalılar. Değerli kardeşlerim, kurban hangi hayvanlardan kesilir? Hepiniz bunu biliyorsunuz. Ama kısa kısa özet olarak hani yeni nesil de var aramızda. Onlar da bu kürsülerde ön tarafta yer var değerli kardeşlerim. Dolduralım boşlukları. Ön taraflarda yer var. İçeri doğru hani dışarısı soğuktur. İçeride yer var. İçeri doğru ön saflara doğru gelebilirsiniz. Biz önden şimdi arkadakiler görmüyor ya.